Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a salli ala Seyyidine Muhammed ve Nebine Muhammed. Efendim geceniz hayır olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birkaç gündür programları sizlerle paylaşamıyorduk. Bugün anasipmiş, bugün Çanakkale'den geldik derler ya ayağımızın tozuyla diye. O şekilde sizlerin huzuruna çıktık. İnşallah dilimizin bağı çözülür hayırlara vesile olur bugünkü aktarmak istediklerimiz efendim sizinle paylaşmak istediğim dertleşmek istediğim bazı mevzular var bunları bu canlı yayında dilim döndüğünce bazı notlar aldım aktarmak istiyorum ama tabi canlı yayın bittikten sonra kardeşlerimiz tekrarını izleyebilirler bugün vaktiniz yoksa da bir ara kulak verip izlemenizi, takip etmenizi niyaz ediyorum Rabbimiz Celle Celaluhu. Hem bize kolaylık buyursun, hem siz değerli kardeşlerimize de güzel şekilde anlamak, vaktini verebilmeyi nasip eylesin. Amin. İlk önce neden bahsedeceğiz? Biraz dertliyiz. Çanakkale gittiğimizde, tabii birkaç sene öncesinde de gittiğimde benzer duygular oldu ama bu defa bir hayli yüreğimize bir şeyler oturdu. Bunları inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilim döndü önce. Kardeşlerim, Çanakkale ile ilgili oradaki izlenimlerimizi son bölümde inşallah size anlatmaya çalışacağız ama daha öncesinde bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorum. Ve e, bunu söyleyen çok üstadlarımız olduğu zamanında pek dikkate alınmadı. İnşallah Bugün bunları bir kez daha böyle bir dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Çünkü iş işten geçtikten sonra bir şeyleri oflamanın, pöflemenin hiçbir anlamı yok. Mesajlarınızı son bölümde okuyacağım. Mesajları açık bir canlı yayın olacak inşallah. Programla ilgili konumuzla alakalı mesajlarınızı son yarım saate bakmaya çalışacağım. Yazabilirsiniz yorumlarınızı. İlk önce diyoruz ya peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben yüzüne nasıl bakacağım diye mesela ahirette veya Allahu Teala'nın daha önemlisi huzuruna nasıl duracağım bu günahla diyoruz yaptığımız hataları hepimiz biliyoruz şunu bilmemiz lazım ki Allahu Teala'nın huzuruna çıkarken evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah sancı altında toplanacağımız zaman o beklentimiz var o yerleri düşünüp de nasıl yüzüne bakarım, nasıl o huzura giderim demeden önce bizim daha yüzüne bakamayacağımız çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Onlardan bir tanesi de hem benim hem de bazı şeyleri üzerine alan kardeşlerim için söylüyorum. Hepimizindir. Yüzüne bakamayacaklarımızdan bir tanesi Çanakkale'de yatan, şehit olan, ve gazilerimizdir. Yani biz daha onlarla yüzleştik. Onlar bize haklarını helal etti. Her şey bitti diye düşünüyoruz. Öldük. Zaten her üzerimize düşeni yaptık. Ve sonrasını düşünüyoruz. Bizim daha onlarla işimiz var. Orada yani Çanakkale'de ne olup bittiğini bilmediğimiz için gerekli dersleri alamıyoruz. Ve gerekli tarihi dersleri alamadığımız için de tarihimizi, dedelerimizi, ceddimizi sevmiyoruz. Bizim için bir gömlek gibi oluyor, bir efendim, aksesuar gibi oluyor. 18 Mart geldiği zaman, evet Çanakkale günü, Çanakkale'de 250 bin veya daha fazla şehidimiz var, o kadar. Gündem bu. O... Koca koca youtuberlar, içerik üretmeye çalışan üstün zekalı insanlar hiç düşünmüyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Rating yapacak konular değil bunlar. Çanakkale niye konuşulsun ki? Bunun şöyle temeline baktığımız zaman neden utandığımı, neden tüylerimin diken diken olduğunu anlatacağım ama temelendiğiniz zaman şu eleştiri yapmak istiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Protokolden nefret eden bir insanım. Çocukluğumdan beri sağa dön, sola dön, ileriye doğru koşturun. Çok fazla koştunuz, şöyle yapın, şöyle yapın. Protokolün önünden, valinin önünden geçeceğiz, dikkat edin, sağa dönün. Bu askeri mantıkla biz büyütüldük. 23 Nisan sözde çocuk bayramıydı. Ama en çok çocuklar nedense çalıştırılırdı, işçi gibi. Öğretmenlerinin onların efendim protokolün önünden geçerken okulu temsil etmeleri fırça yememeleri için günlerce terliye terliye iş yapardık. 19 Mayıs'larda sözde gençlik bayramıydı ama vali geliyor şu geliyor bu geliyor stadyumlarda garip garip sözde eğlenceli hareketler yapıyoruz. Ama sorsanız kimsenin eğlendiği yok yani. Şimdi işte o yerlerden bir tanesi, protokollerden bir tanesine dönüştürüldü Çanakkale maalesef. Çanakkale dendiği zaman İstiklal Marşı'nı nasıl şu anda okurken belli böyle varyasyonlara giriyoruz. Çanakkale ile ilgili de benzer şeyler ama buradan geldi ve buradan gitti. Çanakkale belki de bugün popüler kültürde çıkan bir rap parçası kadar veya Galatasaray-Fenerbahçe maçı kadar hiçbir zaman, Tarihin hiçbir yerinde önem ve ilgi görmedi. Bundan sonra görecek mi bilmiyorum. Ve her sene daha da geriye doğru gidiyoruz. O yüzden bugün biraz dertli konuşacağım. Hiç ben bu şeyleri zaten dinlemek istemiyorum diyen kardeşlerim şimdiden videoyu kapatsınlar. Boşuna kafanızı şişirmeyeyim. Daha faydalı bir işiniz varsa ona yönelin. Nasıl yüzüne bakacağız demiştik az önce. Niye ne oluyor da İbrahim kardeşim neden böyle başladın yani biz ne yapıyoruz ki böyle bir karşı karşıya kalmama durumumuz var. Kardeşlerim Çanakkale'yi enine boyuna konuşmamız bizim haddimize değil ama bazı şeyleri konuşmamız lazım. Onlardan bir tanesi örnekleri son bölümde vereceğimi söylemiştim gözlemlerimi. O gün bizim ülkemize saldıranlar, yani Çanakkale'nin geçilmez olduğunu geç de olsa anlayan insanlar, niçin bizim topraklarımıza geldiler? Özellikle gençler, burayı iyi dinlesinler. Piknik yapmaya mı buraya geldiler? Amaçları neydi bu Bu insanların? Anzakların, şunların, bunların? Buraya gelmelerinin sebebi neydi? Senin benim oturduğumuz şu muhitleri, Eh, o muhitlerdeki ezan seslerini, o güzel şanlı bayrağı indirmekti. Buraları almaktı. Peki, bunun üzerine mücadeleler edildi. Bu mücadelelerden sonra bugün İstanbul'un hali, bugün İzmir'in hali, ülkemizin hali. Ne hali? Kültürümüzün içinde olmayan ama bizimmiş gibi daha sonra eklenenler. Saygısızlıklarımız. Maalesef gençliğimizin ekseriyetinin o Çanakkale'yi geçemeyeceklerini inanan insanların Dur bakalım ya biz Çanakkale'yi geçemedik ama nasıl bundan 50 yıl sonra 60 yıl sonra şu Osmanlı'nın evlatları olan Türkiye'deki bu gençleri Müslümanların kafasını nasıl kandırırız ne yaparız diye projeler yaptılar Ve soru şu acaba Çanakkale geçildi mi? Bunu bugün konuşmuyoruz. O protokolü düzenleyen insanların da aklına bu geliyor mu acaba veya vatandaşların bilmiyorum. Tekrar ediyorum bu soruyu. Çanakkale cidden bugün geçildi mi? O zaman geçmelerine izin vermediler. Bugün biz buna izin verdik mi? Hemen bunu söyleyince aklınıza... Efendim televizyon, internet kullanmayalım mı, cep telefonu kullanmayalım mı gibi böyle absürt şeyler oluyor. Artık bunları konuşmaktan bile bıktım. Bunları istemiyorum dillendirmek. Biz bir şeyleri kullanalım sağlıkta, tıpta, teknolojide ama kendimizi vermeyelim. Elin adamı bir uygulama yapmış, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar Türkiye'den bir yaygın üye olma durumu varsa, e, ikinci, üçüncü sınıf denilen yani... Hem maddi olarak hem kültür olarak en düşük seviyedeki ülkelerin yaptığı her şeyin daha fazlasını Türkiye'de görüyorsak bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Demek ki Çanakkale o zamanlar geçilmedi ama Çanakkale geçmek isteyen düşmanlar çalıştı, azmetti. Bizi topla tüfekle değil bir cep telefonuyla, cep telefonun içindeki uygulamalarla, kendi tarihini bile okumaktan nefret eden, Belki bu cümlelerimi konuşken öf ya yine mi aynı şeyleri konuşuyor deyip de şöyle diğer gereksiz ve başıboş şeylere devam eden milyonlarca insan haline geldik. İşte o yüzden soruyorum kendime. Bu programı kendi inisiyatifim ve kendimle konuşmam, sesli düşünmem olarak algılayın. Kimse üzerine alınmaz. İsteyenler sadece alınsınlar. Bugün anlayabildik mi Çanakkale'yi? Çanakkale'de bize saldıran düşmanlara karşı o devletlere karşı bugün aynı devletler var ne hissediyoruz başka bir şey daha sizlerle paylaşayım bu da başka bir soru olsun o bizi parçalamak ve Çanakkale'den geçip de İstanbul'u sonra Anadolu'yu ele geçirmek isteyen ülkeler bize karşı bütün o planlarını programlarını kapatıp da rafa mı kaldırdılar dosyalarını iptal mi ettiler acaba sizin bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Çok açık ve seçik net bir soru soruyorum. Yorumlara birazdan inşallah bakacağım. Tekrar ediyorum soruyu. O devletler, biz onların en büyük düşmanıydık. İslam'ın kalesi durumundaydık. Peki, bugün benzer bir şeyle karşı karşıya mıyız? Evet, diğer ülkelerin hamisi, abisi rolündeyiz. Herkesin gözü Türkiye'de. Acaba Türkiye'den bir yardım olacak mı Türkiye bir şeyler yapacak mı diye acaba o zaman ve bu zamanı şöyle gözü aldığımızda ne yapıyorlar sizce hayatları boyunca bir daha yok ya biz o zaman geldik Çanakkale'ye geçemedik deyip de kıyamete kadar böyle mi gideceksizce yoksa bunların ayrı planları var mı devam ediyor mu? Yürürlüğe koyuyorlar mı? Peki. Bunun cevabını okuyacağım. Merak ediyorum bakalım. Ne cevap vereceksiniz? Ne kadar ilgili arkadaşlarım var? Ama... Acizane kendi fikrimi söyleyeyim. Çanakkale'ye biz verdik. O zamanki dedelerimiz şehit oldular. Son ana kadar savaştılar. Geçit vermediler. Farklı bir şekilde verdik. Çanakkale'yle beraber kültürümüzü verdik. Gençliğimizi verdik. Peki... Bugün aynısı olsa, bugün Çanakkale benzeri bir durum yaşansa, bugünkü teknolojinin biraz daha az olduğunu düşünün. O sihalar, İHA'lar, şunlar, bunlar yok. Sadece 2021 yılındayız, teknoloji aynı teknoloji ama insanlar bugünkü insanlar. Cep telefonunun olduğu, internetin olduğu bir zaman düşünün. LGBT'nin konuşulduğu, hatta hakkında eleştiri yapılamadığı İstanbul Sözleşmesi ile beraber... Birinin bir tek telefonuyla Bütün görgü şahitleri kamera kayıtları olmasına rağmen insanların hapislere atıldığı Efendim hepimiz Ermeni sloganlarının atıldığı Terör örgütüne destek Verenlerin mecliste Bunu açık bir şekilde ifade ederek Yine bu ülkenin Parasını almaları Ve bir şehit haberi olduğu zaman Kimsenin Artık yadırgamaması Ya zaten şunlar veya bunlar veya bu parti veya bu vakıf veya bu kuruluş veya bu izim şehit konularında zaten hiçbir açıklama yapmadı ki başımız sağ olsun demedi ki diye. Bizi alıştırdığı bir dönemdeyiz şu anda dikkatinizi çekiyorum. Biz bu hale geldik ve şu aklıma geliyor biz bugün ne yaparız? Şöyle bir yere vardım düşün düşün düşün yolda bir taraftan araba kullanıyorum bir taraftan. Bir şeyler konuşmak istiyorum sizinle dertleşmek istiyorum. Kusura bakmayın biraz yorgunluk da var. Bayağı bir araç kullandık. Şimdi abi o zaman ki insanlar değiliz biz. Biz karımızdan vazgeçebilir miyiz? Kızımızdan vazgeçebilir miyiz? O güne bi kadar biriktirdiğimiz bir mal, varlığım, mal, val, mal varlığımız, efendim, işte arsamız. Gelecek hayallerimiz, emeklilik hayallerimiz, bütün bunları bir kenara koyarak cepheye gerçekten gidebilir miydik bugün? Çanakkale'de aynısı olsaydı, tekrar ediyorum. Silahlar, uçaklar aynı 1915 olsaydı. Üzülerek söylüyorum ki genelde birçok konuda umudu, ümidi, çok severim bu konuda bir hayli... E, ...düşük beklentim var. Hatta şu aklıma geldi, yazdım buraya. Hepimiz anzağız diye bağıran insanlar olacaktı Türkiye'de bugün. Bir taraftan şehit haberleri gelecekti Çanakkale'den. Silahların dışında teknoloji aynı demiştim size. Şehit haberleri gelecekti. 70 tane şu cephede verdik. Arabonun da şöyle oldu, böyle oldu diye. İstanbul, Taksim'de şurada burada sağda solda da birileri... ...hepimiz anzağız, yaşasın İngiltere diye aynı Abdülhamit Han'ın zamanında efendim sözde eee jön türkler dediler kendilerine kendi ülkelerini işte İttihat şunu bunu kurdular vesaire Batan sevgisi adına onlara göre Abdülhamit'tı şeydi zalim zorbaydı kızıl sultan dediler kendisine ona neyi mukayese ettiler bir İngilizin bir Amerikanın, bir Fransızın bayrağı altında yaşamak, onlar gibi olmayı tercih edeceklerdi. İşte bugün bizi çağırmış olsalar böyle bir durumda, acaba hangimiz, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, gelecek hayallerimizi bırakır giderdik bilmiyorum. Bugünkü bazı dernekler gidebilirler miydi, açıklamalar ne olurdu bilmiyorum. Yani... Bugünle o zaman arasında büyük bir fark var ve bugün aynısı olsa tepkimizin, o dedelerimizin verdiği tepki gibi olmayacağını düşünüyorum. Bir yanlış anlama daha var. Kendimin yanlış anlaması. Hep Çanakkale dendiği zaman, o saçma sapan protokol yıllarından itibaren aklımızda, hep dedeler aklımda. Böyle gazi madalyaları var, tek ayağı olmayan vesaire. Abi. ...onlar dedeyken savaşmadı ama... ...Çanakkale'deki dedelerimiz diyoruz... ...senin gibiydi, senden daha gençti... ...20 yaşında, 15 yaşında... ...23 yaşında... ...Türkiye'nin birçok yerinden insanlar oraya gitti... ...bunu hep ben... ...ıskalamışım hayatım boyunca... ...bu gidişimde, birkaç kez gittim Çanakkale'ye... ...bu gidişimde... ...daha dikkatli düşünme fırsatım oldu... ...belki yaşımdan kaynaklanıyor bilemiyorum ama... ...hepsinin... ...ayrı bir sevdası vardı... ...yavuklu derler ya şimdiki sevgiler gibi, flörtler gibi de değil O zaman her şey namus üzerine kuruluydu. Saygı sevgi üzerine, gerçek sevginin olduğu zamanlardı. O zamanlar yavuklusunu özlüyordu. O düşüncesi yok muydu? Onunla mesajlaşmıyor muydu? Bir annesini özlemiyor muydu? Ve onların da orta yaş beklentisi yine emekli olduğum zaman veya yaşlandığım zaman torun işte Gelinler şunlar bunlar o zamanları gördükten sonra şöyle hanımımla bir şurada durayım burada sakin sakin şunu yapayım planları yok muydu o planlarını bildiler bile bile cepheye gittiler ve çoğu da gönüllü olarak gitti yine burayı ıskalamışız yani hadi bakalım arkadaşlar herkes savaşa sen sen sen sen sen sen, sen, sen. hepiniz savaşa gelin değil. Galata Saray Lisesi'nden 300 küsür genç eli sadece kalem tutmuş. Hayatı boyunca bıçak almamışlar. Belki yemek yerken kullandılar, elma soyarken kullandılar. Ve o şimdi hepsi şehit olan zamanın lisesine denk gelen yerinde okuyanlar gittiler dedelerine yardımcı olmak için. Evladım, siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yaptığımız ortada sizin yaptığınız yapacağız. Bu vatanı savunmak için geldik. Hepsi belki yüzlerinde sivilceli efendim o zamana kadar bir hayatın tecrübesini tatmamış insanlardı. Belki aşkı, sevdayı, karşı cinsle ilgili evlilik hayallerini daha yeni yeni düşünüyorlardı ama öyle bir zamandaydı ki o bayrağın, o ezan seslerinin. Yükseltilmesi, bayrak gönderi dikilmesi gerekiyordu. Biliyorlardı ki bayrak olmazsa zaten onların evliliği de olmazdı. Olmayacaktı. Bir insanın ezanı okumadıktan sonra ülkesinde doğup büyüdüğü yerlerde o zaman tarlada çalışsa, mutlu olsa, olmasa ne olurdu? Özgürlük böyle bir şeydi. Hürriyet esasen buydu. Neyse bir taraftan liseliler... Derslerini bıraktılar, koştular. Sporla uğraşanlar. O zamanlar spor da vardı biliyorsunuz. Sporla uğraşılıyor. Ne oldu? Onlar cepheye gittiler. Dervişler. Dervişler cepheye gitti kardeşlerim. Ve öyle ki binlerce insan başlarında şeyhleriyle beraber kendilerine verilen görevlerini yerine getirdiler. Kimileri... İmamlık yaptı kardeşine son nefesini veriyor onun yanına gitti telkin veriyor son şeylerinde vaktinde bakıyorsunuz sanatkarlar gitti bakıyorsunuz hanımlar yani anneciklerimiz gitti annelerimiz gitti kimisi mermi taşıdı kimisi merminin yapımında kullanıldı o kanı arabalarıyla kimisi suyu götürdü vesaire kimisi eline silah aldı cepheye de gitti. Öyle bir yer, öyle bir zaman ve öyle bir keşmekeş var ki böyle bir zamanda yiyecek içecek sorunumu mu istersin? Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ülke zaten yorgun. Öyle bir zaman ki yani kıymetli insanların çoğu ya sürülmüş ya efendim derbest edilmiş. Yani her cephede sıkıntılar var. Yani psikoloji zaten yerinde değil. Yorgun. Zaten işte yaşlı adam diyor Avrupa. Her neyse şimdi bakın. Türkiye'nin birçok yerinden bitmedi. Dünyanın birçok yerinden insan Türkiye'ye geldi. Hatta onlardan bir tanesi. Şimdi Doğu Türkistan diyoruz ya. E, oradaki dedelerimizden bazıları da Türkiye üzerinden hacca gidecekler. Buraya geliyorlar ve... Anlıyorlar ki artık cephe açılmış Çanakkale'de bir savaş var. O heyet. Yanlış hatırlamıyorsam 38 kişi mi, 36 kişi mi olsa gerek? Hac kafilesi. Yani yükünü almışlar. Efendim kutsal topraklara gidecekler. Şimdiki gibi öyle haberler şunlar bunlar yok yani. Buraya geliyorlar bakıyorlar ki zor durumda Müslüman kardeşleri. Diyorlar biz bir karar verelim kendi kendimize biz toplandık belki hayatta tek defa başımıza gelecek umreye gideceğiz Şimdi hacca gideceğiz ve umre olması lazım öyle hatırlıyorum hayatta diyor belki bir kez diyor başımıza gelecek bu ediyor ne yapacağız bir taraftan da müslüman kardeşlerimiz orada karar şu savaşacağız ve onlar da cepheye gidiyor sonra ikiye ayrılıyor o şeyler hepsi şehit oluyor. Pakistan'dan, şuradan, buradan yani oradaki isimlere baktığınız zaman insan çok daha iyi anlıyor. Bunları niye söyledim kardeşlerim? Bir mücadele verilmiş. Kadın ayrı mücadele vermiş. Birazdan anlatacağım size. Hastaneler bombalanmış. Öyle özür dilerim şerefsizlikler yapılmış ki. Öyle insanlık dışı olaylar yapılmış ki. Ve biz bu adamların kültürlerini, biz bu adamların telefon uygulamalarını, biz bu adamların bize zararlı olan yanlarını almışız sadece. Yararlı olanlarını tıpta, ekonomide, şunda, bunda veya bir buluş yapmışlar. Kim bu buluş yaparsa yapsın alalım yapmamışız. Affedersin o uygulamada bilmem bir tane genç kırıtmış... Buradaki de aynısını yapmış. Oradaki çok affedersin hümkürmüş. Buradaki de hümkürmüş. Hatta ondan daha fazlasını yapmış. Böyle bir saçmalık olmuş. Kardeşlerim, işte o yüzden biz gereken önemi göstermedik. Mesajları anlayamadık. Bugün aynısı olsa da yorumu size bırakıyorum ne durumda olurduk diye. O günkü düşman vallahi bugün bize sevgi beslemiyor. Bizim dedelerimizin hayır geçemezsiniz dediği, bize düşmanlık eden insanlar ve onların zihniyetleri halen devam ediyor ama bir fark var. O zaman Türkiye'de bu zamanki kadar vatan haini yoktu içimizde. Kendi dinine, kendi ecdadına, hangi ırktan olursa olsun hiçbir şeye inanmıyor da olabilir. Ateist olabilir, efendim, ben Ermeniyim diyebilir, deistim diyebilir. Hiçbir kişi bu zamanki kadar hainlik içerisinde değildi. Bugün maalesef at izi, af buyurun, it izine karışmış durumda. Ve o zamanlardaki birlik ve beraberliğin bundan sonra yakalanabilir olduğunu maalesef düşünmüyorum. Bu acizane yorumum, yorumum. inşallah buna yanılmış olmayı da katıyorum. Kültürlerine aldık modalarını aldık, özendik. Şimdi adamlar bir toplantı yaptı. Daha evvelki programlarda sizinle paylaşmıştım. Kısa kısa geçiyorum çok uzamasın diye. Çanakkale'den sonra işleri bitmedi. Toplantı üzerine toplantı yaptılar. Türkiye'de ve diğer ülkelerde, Irak'ta, Afganistan'da, Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de olduğu gibi ama esas proje Türkiye her zaman olduğu gibi ve bir gün Sıranın Türkiye'ye geleceğini de açık açık konuşuyorlar. Şimdi o zamanki zihniyette bu zamanki zihniyet aynı ve e, biz Türkiye'yi nasıl ele geçiririz diye toplantı üzerine toplantı yapıyorlar o zamanlar. Çanakkale'den iki sene sonra bunun belgeleri falan var diyor ki onların diyor ellerinde diyor Kur'an var ya bu vatan sevgisi bayrak sevgisi var ya. Adamlar diyor öleceğini biliyor. Önündeki askerler diyor siperlerden çıkıyor. Allah Allah Allah Allah geliyor. O da, vuruyoruz onu. Onun arkasındakinin de bizim o taramalı tüfeğe e, hedef olacağını biliyor. Ama yine de o da geliyor diyor. Bu adamları diyor biz yem, yenemeyiz. Bu diyor ellerindeki Kur'an'ı onları unutturursak ve öyle bir hale getirirsek ki bizim gençlerimizden daha fazla bize sevgi besleyecekler biz ne yaparsak bizim gençlerimizin yaptığını kat katını yapacaklar yani özenecekler alttan alttan bir sevgi besleyecekler ve bir tarihi onlara unutturacağız diyorlar bir karar alınıyor işte tam bugün onu anlatmaya çalışıyorum Bu yarım dilimle aciz aklımla tarihini unutan, tarih mi öf ya aman diyen Osmanlı tarih dendiği zaman aklına sadece kaftanlar, üç boyutlu fotoğraflar çektirip de evet padişah oldum bak <gülüyor> demek veya mehteranla sadece üç tane mevzu aklımıza geliyorsa bir genç o zamanki zihniyeti ceddinin sanata, kültüre, Sağlık konusundaki çalışmalarına insani olarak yaptıklarına eserlerine bakmadan kör olarak sadece YouTube'daki bir takım insanların peşine sürükleniyorsa bu adamlar bu işi başarmıştır kabul etmek lazım. Yenilgiyi kabul etmek de lazım. Bizi yendiler bu konuda. Ve şu an çok önemli bir darbe aldık. Bir aparkat aldık yani. Karşılaşmalarda biliyorsunuz. Bir şeylerin tekrarı yoktur. Çok güçlü bir yumruk aldığın zaman bir tekme aldın diyelim. Baygınlık geçirdikten sonra sana sayıyorlar. Bir, iki, üç, ona kadar. Bize şu an, özür dilerim ama aciz aklımla bunları söylüyorum. Bize saymaya başladılar. Bir, iki, üç. Hepimizde bir rahatlık var. Ben bundan nefret ediyorum. Kim benim acizane fikirlerimi beğenmiyorsa saygı duyarım. İsteyen kanalı aboneliğini iptal edebilir. Her konuda serbestsiniz ama doğru bildiklerimi Allah'ın izniyle söylemeye devam edeceğim. Türkiye şu anda ülkemiz birçok ülke tarafından çember altındadır. Ama en önemli tehlike kendi tarihini, kendi değerlerini, kendi ezanına duyduğu saygıyı, Kur'an'ına duyduğu saygıyı, namaz kılmıyorsa bile kılana duyduğu saygıyı, Örtünmüyorsa bile, örtünmüş olana duyduyu, du, duyduğu saygıyı kaybetmeye çok yakın olan bir konumdadır. Bugün inançlı kardeşlerimizin bile, medresede okuyan kardeşlerimizin bile namazla arasanın ne kadar soğuk olduğunu, zoraki birçoğunun namaz kıldığını, bazılarının hiç kılmadığını biliyoruz. Öğretmenlerle, müdürlerle, ailelerle görüşüyoruz. Medresede okuyan bunlar. Hepsinden elbette bahsetmiyorum. O cep telefonuyla ilgili o kadar eleştiride bulunuyoruz ama bugün 2021'de akıllı cep telefonları madem var, madem alternatif üretemiyoruz o telefonların dışında. Senelerdir söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Lütfen bir şeyler yapalım. Biz de bu cep telefonuna önemli e, atılımlar, bazı uygulamalar gençlerin hem enerjilerini alacak merakını celbedecek bir şeyler yapalım. Sadece şunu yapmayın, buna girmeyin. Bu kötüdür, bu şeydir diyoruz ama ne yapacağım diye soruyor. Bir şey yapmayınca da aman o yasak, bunu yapmayın, onu etmeyin falan ayrıntının ayrıntısına girerek konuşunca bu sefer bu bizim hayatımız oluyor abi. Bu hayatımız olduğu için de sen istediğin kadar kötüle yasak koy, çocuk buna giriyor. O rezillikleri, o Başıboş şeyleri, başka ülkelerin kendi kültürlerini, kendi evlatlarının belki değer vermediğinden daha fazla değer veren gençlik ortaya çıkıyor. Bunu söylüyorum. Türkiye iyiye gitmiyor. Türkiye'deki içki oranları yükselmeye devam ediyor. Uyuşturucu, kullanımı artarak devam ediyor. Ve gitgide milli ve manevi değerlerimizi anlatan insanların sayısı azalıyor. Youtube'da hiç kusura bakmayın. Beş dakikanızı ayırdığınız zaman çok iyi anlarsınız. Hangi videolara rağbet var? Hangi konuşmalara rağbet var? Bunları çok iyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Nelerin izlenmediğini daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden ben bu konuda çok böyle e, umutlu değilim. Allah'tan ümit kesilmez ama büyük bir tokat yemekten korkuyorum işin doğrusu. Bunu buradan kayıtlara geçsin. İnşallah biz bir an önce toparlanırız. Nasıl olur, ne biter bilmiyorum. Ama bu şımarıklık ve bu vurdum duymazlıkla büyük bir tokat bize gelebilir. Kardeşlerim, şimdi birkaç örnek vereceğim izlenimlerimle alakalı. Ondan sonra sizin mesajlarınızdan bazıdan okuyacağım. Adamlar bize neler yaptı biz ne yapıyoruz onların torunları olarak onu söyleyeyim mesela sargı yeri yani açık hastane diye düşünün her şey derme çatma tabi savaş sonuçta çadırların e, içerisinde ameliyatlar yapılıyor oraya hastalar taşınıyor A deresi diye bir yere gittik İnşallah bu belgesel bir hafta içerisinde montajlanır 18 Mart'ta izlersiniz. O A derisi dediğimiz yerde denizin kenarı denizden şeyler geliyor hastalar geliyor sağdan soldan çok ağırları başka yere uzvu kopanları başka yere ayırıyorlar orada binlerce şehit var daha yeni yeni bulunuyor 300 orada bulunuyor 500 bitmiyor abi bitmiyor neyse orada bu adamlar yani bizim arkasından gittiğimiz her yaptıklarına özendiğimiz her e, trend dediği kıyafeti alıp giydiğimiz insanların zihniyeti dedeleri neler yapmış? Savaş kurallarından bir tanesi, sözde bu yerlerin bombalanmamasıdır. Hastaneler. Bu hala geçerlidir. Hala bu zihniyet 2021'de bir hastaneyi bombalayabiliyor Irak'ta bombalar. Çünkü bunların zihniyeti böyle. Değişmeyecek yani sen bunların değişmesini bekleme biz değişiyoruz biz İngiliz olmaya çalışıyoruz biz Alman olmaya çalışıyoruz ama biz bir Türkiye olarak da onların yararlı şeylerini alabilirdik biz onlardan daha fazla şu an şeyiz İngiliziz yani onlardan daha fazla Almanız hepimiz İngiliziz diye bağırırız biz ama hepimiz Müslümanız hepimiz bir Türkiye'yiz beraberiz diye bağırmayız. Ermeni diz diye bağ LGBT izleriz, bunlar hepsi söylemek özgürlük olur. Tamam, biz böyle bu kafadayız artık. Şimdi bu sargı yerinde bombalamalar yapılmış abi. Bak şimdi dikkat edin, anlatıldığına göre zaten iki tane böyle tepe'nin arasında bir dere yatağı gibi düşünün, böyle vadi diğer taraftan bombalanmasın diye. Efendim böyle biraz daha kuyutu bir yere yapmışlar. Bir tarafı da deniz. Oradan da nakil geliyor sürekli. Böyle bir yer düşünün. Doktorlar var. Çoğu gönüllü annelerimiz, nenelerimiz işte onlar da şehidelerimiz orada. Abi adamlar koca koca hilal. Ee, neydi? Hilali Ahmerdi değil mi? Hilali Ahmer olsa gerek. Yani Kızılay'ın eski adı. Ondan sonra... Zaten hilal şeklinde dünyanın neresine gidersen git mesela o hilal biliyorsun bir de kızıl haç dedikleri kendilerinin şeyi var bir yardım organizasyonu var neyse ya bu belli her tarafta zaten o hilal şekli var efendim ne olduğu belli adamlar oraları bombalıyorlar ve orada ameliyat sırasında doktorların bir kısmı hemşireler böyle ara ara ara ara bombalanıyor ve şehit oluyor şehit oluyorlar. Böyle insanlar bunlar. Hani o zaman da aynıydı. Aynı zihniyet bundan bin sene önce de aynıydı. 2000 bin sene önce ve öncesinde de aynıydı. İyiler ve kötüler her zaman olacak. Adamlar ne diyor biliyor musunuz? Biz diyor Osmanlı'ya söyledik diyor. Neyi söylemişler? O diyor Hilal'i diyor kaldırın oraya haç koyun. Yani kızıl haç bayraklarını oraya koyarsanız bizimkiler anlar diyor yani kendi askerimizi vurmayalım derler. He biz de buna inanalım. Ya bu o kadar büyük bir saçmalık ki e, her konuda istihbarat bilgisi alacaksınız ama Hilal'in ne manaya geldiğini görmeyeceksiniz. Orada yapıyorlar? Baskı kuruyorlar yani. Başka bir bilgi daha vereyim size. Bunlar kendi askerini de vuran zihniyettir. Kendi vatandaşını katleden zihniyettir. Bunlar ee, İslam karşısında galip gelebilmek için ikiz kuleleri yerle yeksan eden zihniyettir. Sonra Pentagon'u kendileri uçakları oraya gönderdiler. Birçok soru işareti hala cevapsız bırakıldı. O ikiz kulelerin vesairesinin bu hale gelmesini sebep olarak kullandılar, bahane olarak kullandılar. İşte İslami terörü gördünüz mü? Amerika'da işte uçak geldi, aynı anda işte bilmem şuraya geldi, buraya geldi, yıkıldı bir anda çığlıklar falan. İslami terörizmden gitti Afganistan'a, Irak'a bilmem Suriye'ye. Ne oldu? Oradaki doğal gazları, maden yataklarını sömürdü, silahları sattı örgütlere, örgütleri kendisine kurdu, işini bitirdi. Aynı zihniyet bugün de var, Çanakkale'de de vardı. Kendi askerlerini. soğanlı dere olması lazım veya şahin dere yanlış bir durum olursa lütfen bu işi bilenler yazsınlar biraz yorgunluktan dolayı zihnim yoğun orada bizim esir aldığımız yaralılar var yine anzaklar anzaklar dediğimiz biliyorsunuz İngilizler İngilizlerin Avustralyalılar normalde İngilizlerle o Anzaklar beraber esir düşüyorlar. İçinde yaralılar var. Bir bölgeye gelmiş. Orada bilgi de veriliyor. Bak sizin askerleriniz esirler burada diye Adamlar orayı da bombalıyor. Yeter ki içinde Müslüman da olsun yani. Bizim emniyetimizin, bizim askeri kuvvetlerimizin Allah razı olsun farkı bu. Bu evin içinde diyelim 70 tane terörist var, hain var ama bir tane çocuk var, burayı bombalamıyor. Ama Amerika'da, İtalya'da, İngiltere'de, İsrail'de umrunda değil. İçinde bir tane Müslüman ölsün, yüz tane kendi vatandaşı gitsin. Çünkü onun zihniyeti farklı. Senin gibi değil. İşte Çanakkale'de de bunlar vardı. Bu yasak olmasına rağmen bombaladılar. Birçok insan daha... Ee, Zaten bir elin parmağını geçmeyecek doktor var bir yerde. Onların hepsinin düşünün bir anda gittiğini. Zaten açık hava adı hastane. Pansuman yapamıyorsunuz. Ameliyata gireceksiniz. Bunların fotoğraflarını paylaştım. Bilmiyorum izleyenler oldu mu ama diyorum ya bunlar pek işi şey olmuyor yani. Talep görmüyor. Kısa paylaşımlar diye bir kanal var arkadaşlara verdim yayın adılar 200 kişi izlemiş Allah razı olsun zahmet ettiniz gerçekten yani e, sizin adınıza gidip oradaki çektiğimiz görüntüleri sadece 200 kardeşimiz izleyebilmiş çok daha önemli işleriniz olduğuna inanıyorum ama e, Allah razı olsun biz yapıyoruz sunuyoruz bunu takdirini Allahu Teala'yı bırakıyorum Rabbimi şahit tutuyorum niyetimiz hayırdır ister bir kişi izler 500 kişi izler bu, bu işi çok iyi yaptığımızı iddia ettiğimiz bir iddialı söz değil. Yanlış anlaşılmasın. Herkes kendi bilir. Neyin arkasından gideceğini, neyi izleyeceğini, neyi önemsediğini sıralamasında birinci sırada ne var, ikide ne var. Herkes kendisi bilir. Ama cidden e, bugünün tabiri şoka uğradım yani. sıcağa sıcağına gittik, o yorgunlukla çektik ya. Dedim inşallah birilerinin... İzlemesine vesile oluruz diye o sargı yerindeki şeyleri o bal böyle yapmışlar bir şeyleri falan ama demek ki farklı şeyler insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar da farklı şeyleri seviyor diye de affedersin her istenilen şeyi yapacak durumda değiliz yani onu da söyleyelim. İsteyen izler isteyen başka bir şey izler. Şimdi orada sizinle paylaşmaya çalıştığımız gibi kısa paylaşımlar kanalında. Çok ilginç e, mevzular yaşanmış mesela şöyle bir örnek göstereyim size şu peçeteyi düşünün e, ameliyat edileceksiniz ama ameliyatta narkoz artık bulunamıyor narkoz bitince nasıl ameliyata gireceksin abi bir uzun kesilecek dikiş atılacak ne yapman lazım şu bir bez bez alınıyor bu binlerce şehidin belki son gördüğü nesne bu bez. Bir tane çubuk çubuğun üzerine şu keçeden veya bir bezden bir şey veriyorlar şöyle. Isır diyorlar. Ameliyata başlanıyor. Çünkü başka imkan yok. Ve şu bez var ya bu bezi bulamıyorlar. Daha sonra o kadar çok gelen giden var ki bez kalmıyor. Şehitlerin mübarek, öperim ben o dudakları. O dudaklardan çıkarıyorlar şehit olmuş dedem. Başka bez olmadığı için onu şöyle kıvuruyorlar, başka bir tane dedeme veriyorlar. Ameliyatta bir şey sıkma sıksın yani çünkü bağıracak, çağıracak dişleri kırılacak yani sıkmakta. Böyle bir mevzu. Böyle olaylar yaşanmış. Savaşın bir de arka tarafı var yani. Oradaki insanların nelerle karşılaştığını bir Allahu Teala bilir. Hangi hayaller yarıda kaldı? Güvendikleri neler vardı? Güvendikleri nelerdi ve onlara hangi dağlara karlar yağdı? Evlenemeden gidenler Çocuğu olmadan gidenler. Orada bir uzvu kopanlar için özel rehabilitasyon merkezleri var. Tabi bildiğiniz burası gibi düşünmeyin. Savaş bir taraftan devam ediyor. Dedelerimizin bazılarının sağ kolu veya sol kolu kopuyor, ayakları kopuyor. Bunların da fotoğraflarını sizinle paylaştım. Orada hayat da devam ediyor. Bir insanın kolu veya ayağı kesildiği zaman daha önceki gibi davranamıyor. Biraz alıştırma yapması lazım. Kültür, fizik hareketleri yapması lazım. Hangi kolu varsa o kolunun alıştırılması gerekiyor veya ayağının. Bununla ilgili orada bir şeyler de düzenlenmiş. Yani senin nasıl olsa kolun veya ayağın kesildi değil. Böyle yapılabildiği kadar ince düşünülmüş bir şeyler. Savaşın arka tarafı var. Orada babası cepheye giderken babasının haberi olmadan 14 yaşında bir yavrumuz askere gidiyor. Babasıyla helalleşmiş falan. Baba beni de götür oğlum sen daha 14 yaşındasın nereye geliyorsun? Annenin yanında kaldı. 14'ten gün almış hatta. Babası gözden kaybolunca bu da Annesine çaktırmadan evden çıkıyor. Savaşa gidecek. Babası iki günlük bir yürümeden sonra varıyor. Şu bölüye gidişte, şu kıyafeti giy. Dışarıdan bakıyor çocuk. Ve o 14 yaşından günü olan çocukla babası da buluşuyor bir yerde. O babasını arıyor sürekli. İkisi de şehit oluyor. Biri o, o tarafta, biri bilmem ne tarafta. Arkadaşlar biri ondan borç almış. Cebinde savaşa giderlerken yani. Ben de diyor para yoktu ondan borç aldım diyor. Ne olur diyor. Şu diyor cebimdeki parayla diyor. Şeyi ödeyin borcu ödeyin. Bir pusula bırakmış. Pusula dedikleri not yani. Adamlar hak hukuk bilen adamlar. Tam geliyor doktor son nefesini vermiş görüyor üstünü kapatıyor. Evladım diyor üstüne falan bakın ismine künyesine bir bakıyorlar notu buluyor ben diyor şu köyden geldim köyde gelirken arkadaşım şundan borç aldıydım bir meci diye onu göremedim burada ayrı yerlere geldik vaybe diyor bak diyor neler varmış diyor oradaki hemşireler okuyor bunu kapatıyorlar böyle örtün diyor cenazeyi şehidimizi bunu da diyor işte saklayın falan hayda aradan biraz zaman geçiyor bu sefer bir tane daha pusula buluyorlar Allah Allah. Bu sefer o borç parayı veren bir Mecidiye'yi veren geliyor. Yine aynı doktorun yanında 2 saat 3 saat geçmemiş. Tam çıkartma yaptıkları zaman oluyor bu. Bakıyorlar Komutanım komutanım ne var? Bu da diyor şehidin üzerinden çıktı. Daha henüz oraya canlı olarak gelmemiş ana. Şehit gelenler var ya üstünden ne çıkıyorsa efendim o doktorlara getiriyorlar. Onlar işte yazıyor künyesini falan imza alıyor. Şu şehit olmuştur bu bölüktendir. Bir bakıyor Ana az önce bir iki saat önce gelen mektubun sahibi İki tane mektup şöyle düşünün iki tane mektup Birisi bir mecidiye borç almıştım diyor görüşemedim cebimde diyor ötekisi de ne yazmış biliyor musun Ben diyor bilmem hangi köyden bilmem ne Ben diyor bu kardeşime diyor bir mecidiye borç verdiydim görüşemedik eğer şehit olursam diyor Söyleyin merak etmesin ben hakkımı helal ettim diyor. Al sana iki tane mektup Böyle işler var Yani bazen işte böyle Canlı yayınlarında sıkıntısı oluyor İnsanın Garip duyguları oluyor yani O yüzden fazla uzatmayacağım Hemen mesajlarınızı geçelim bitirelim Bugün kardeşimizle beraber Sevgili Onur kameraman kardeşimiz O Çanakkale'deki şeyleri Çekimlerin hepsini o yaptı sağ olsun Ahmet Şimşirgil hocamızla işte aşağı iniyoruz Onur da geldi falan Mehmet Hep beraberiz Bekir abi var Oraya mı gidelim buraya mı gidelim Biraz aşağı inelim sağa gidelim Bilmem ne falan derken Bir yer bulundu Bir baktaki ki yeni bir kabir Yani yeni Yeni derken Tarih olarak değil yeni yeni bulduk yani bugün bulunduğu ağaçların bir tarafında zaten her taraf şehit kaynıyor denilebilir şöyle bir tepe yapmışlar sadece gömüldüğü belli ayak tarafı şey tarafı var ama tabi üzerinde çalı çırpı vesaire ve çok girilmeyen bir yere girmişiz hemen Onur oraları temizledi şöyle Allah razı olsun dualar okundu bir şeyler okumaya çalıştık sol tarafta başka bir şey maneviyat yatıyor tüyleriniz diken diken oluyor Ahmet hocam Allah selamet versin Şimşirgil hocam. O da zaten duygulandırdı bizi. Mezarın üzerine yattı. Benim dedi burada yatmam lazım dedi ya. Biz dedi ne yapıyoruz dedi. Burası dedi turist olarak gelip gidilecek bir yer değil dedi ya. Bu insanlar dedi burada dedi yani. Cık. Neyse oradan çıktık. Bunu da söyleyeyim bitirelim. Sonra onun 15 dakikada mesajlarınızı okurum. Abi çıktık oradan yukarıya. Herifin İngiliz'inin işte Anza'nın, Fransız'ının mezarları denize nazır, çimler şu boyda, güzelce ne böyle hmm, temizlenmiş, arındırılmış. Mermerleri tertemiz böyle bal dök yala ve bir manzaralar var paylaşacağım nasip olursa. Bizim dedelerimizin çoğu da kemikleri bulunuyor. 7 bin taneden fazla kemik parçası Nuri Yamut diye Allah rahmet buyursun. Bir efendim komutanımızın anıtının olduğu yerde bir beton için hepsini dökmek suretiyle üzeri kapatılmış. İşte burada bilmem kaç bin tane şey kemik var bu. O kadar moralim bozuldu ki ya elin adamı Mermerini, bilmem nesini, her türlü şeyini getiriyor. A'sı, Z'si, bütün ölenlerin isimleri. Aklıma geldi acizane. Ya bizim bu kadar üniversitelerimiz var. Çok muasır medeniyetlere kavuşacağız ya. Ya verin bu kemikleri, testlerini yapın ya. O kadar gençler var. Her sene 500 tanesinin kimliğini belirleyin. O sağda solda bulunan kemikleri birleştirin. Nasıl ki 2000 sene önce, 3000 sene öncesine ait bir işte... Ee, Mısır'da bir firavunun kemikleri bulunuyor da böyle değer veriyorlar o kadar oradan oraya burada aman kırmayalım incitmeyelim ya bizim dedemizin değeri yok mu ben üzüldüm yani şimdi adamlar görüntü olarak çok rahat ya işin diğer boyutu ayrı adam Dinsiz, yemansız gittikten sonra deniz manzaralı 3 artı bir yerde olsa ne olacak? Ayrı mesele. Veya o kemikleri birbirine karışmış, e, hiç kimsenin e, mezarını dahi görmediği, efendim soyu sopu kalmamış insanlar Allah'u Teala tarafından haşa unutulacak mıdır? Elbette değil. İşin orasında değilim. Ama bir vatandaş olarak, bir evlat olarak insanın boğazı düğümleniyor yani. Ve ben 30 sene boyunca hatta 40 seneye yakın Çanakkale'ye gidememişim bir vatandaş olarak. Ne oldu peki? Neden Anzaklar geldi? Niye onlara izin verildi? Bir sürü şey var. Yani sonuçta biz çok farklı bir yerdeyiz. Onlar çok farklı bir yerde. Son olarak şunu anlatayım madem daha çok var ama zaten çok sizin tabirinize reytingli bir program değil. Daha da kafanızı şişirmeyeyim. Daha eğlenceli daha gırgır gır şamata şeyler var Ama anlatayım Belki 10 kişi dinler izler Yani vesilemiz olur Sayının önemi yok Kömür gemilerini de Normalde saldırmak yasak Ticaret gemilerini saldırmak yasak Nasıl ki o e, A deresine veya sağ sola bombalar yağdırdılar O da yasak diye ya, bu da yasak Savaşın belli kuralları var Kime ama Müslümana bu kurallar Kafir dinlemiyor zaten Yine aynısını yaptılar. Bugün ki zihniyet o zamanlar ne yaptı? Özür dilerim biliyor musunuz? Gitti. Efendim tam Ertuğrul koyu dediğimiz bir yer var. Belgeselde inşallah izlersiniz. Bildiğiniz şöyle hilal şeklinde şöyle yapayım daha iyi olur. Burası koy. Yani denizin geldiği yer. Burada bizim efendim dedelerimiz konuşlanmış toplarımız var. Gemiler geçiyor ya mesela buradan ateş ediyorlar. Bu Ertuğrul Koyun'a da ne yaklaşıyor? Bir tane gemi yaklaşıyor. Ama kömür gemisi. Dışından bakıldığı zaman zaten herhangi bir silah aksesuarı, şusu busu, mühimmatı yok. Dolayısıyla çok ehemmiyet verilmiyor buna. Ama içi askerlerle dolu. Bir plan, savaşta işte hile çoktur falan ya. Geliyorlar, o Ertuğrul Koyun'a çıkartma yapacaklar ama gemi olacak ya. Çok orası derin olmadığı için birden çıkarma yapamıyor. Filika denilen küçük küçük şeylere oradan doluşturuyorlar. Haydi bakalım gidin. Bizim dedelerimiz de olayı anlıyor. Pat pat gelene geçene böyle Allah razı olsun onlardan. Olayı başka bir hale getiriyorlar. Kendi kaynaklarından bu mevzuyu sizinle paylaşıyorum. Diğer taraftan da diyorlar. Bu işi yönetenler bir maç izler gibi. Ya diyor çoktan diyor bu çıkarmanın olması lazımdı diyor ya. Bizim bu geminin içindekiler diyor halledemediler mi diyor bu Türkleri. Allah Allah haber de gelmiyor. Orada duruyor böyle çakılı kalmış. Anlayamıyorlar da ne olup ne bittiğini. Çünkü uzaktalar. Diyorlar ki siz bir şey gönderin bakalım buraya. Bir tepeden baksın bir uçak gönderin. 1915'te adamlar uçak kullanıyor bak. Ha gerçi bizde de var da. Yani teknoloji ve dengesizliği bir kez daha paylaşmak için söylüyorum. Adadan şey geliyor. Keşif uçağı geliyor. O Ertuğrul Koyun'un oraya geliyor. Kendi anlattığını söylüyorum size. Bizim kaynaklarımız değil. Diyor ki hel hel. Burası diyor bir cehennem. Raporu aynen şu şekilde. Oraya diyor gittiğim zaman diyor gördüm ki diyor o Ertuğrul koyu o hilal şeklindeki koy tamamen diyor kırmızıydı. Yani kan tamamen kırmızıydı. O zaman bir an düşünüyor belki de diyor ki ya bizimkiler çok başarılı bir şey yaptı falan diye. Ama o dökülen kanın kendi kanları olduğunu daha sonra öğreniyor. Bakıyor ki gemiden her çıkan tak tak tak tak tak kenardaki keskin nişancı dedelerimiz. Allah rahmet buyursun amin indiriyorlar hepsini ve bu zihniyet o sömürdükleri Hintli Müslümanları getiriyorlar buraya bunlar sizin kafanızı keser kafatasınızı e, işte içine şunu şunu yaparlar sizi içerler doğrarlar falan filan diye anlatmışlar bir bakıyor bizimkiler arka taraftan ezan sesi geliyor namaz kılanlar var bir şeyler çünkü bir saat iki saat geçiyor ya bu insani ilişkiler olarak da birbirlerini gözlemlemeye çalışıyorlar falan diyorlar bunlar Müslüman ya siz bizi kandırdınız o anda bir hırgür çıkıyor ve kendi askerlerinden 120-130 tanesini öldürüyorlar bunlar. Yani önemli değil bu zihniyet için bunları söylerken bir düşmanlık besleyin diye söylemiyorum ama lütfen artık yeter bugün o kadar çok yani onlar gibi olduk değil onlardan daha fazla olduk ki ne olur artık ya yani protokol zihniyetinden kendimizi kurtaralım kardeşlerim valla böyle biraz dertlendim biraz konuşayım istedim sizlerle hakkınızı helal edin buradan açabilirsem e, yayını açacağım şimdi birkaç mesajınızı okumaya çalışacağım ondan sonra da ses tabi geç geliyor bakıyorum bak Hemen Şöyle nasıl buradan biz şey yapacağız Mesajları göreceğiz Mesajları açmamış olabilir miyim Kardeşlerim ben Göremiyorum ama burada Ben göremiyorum ama Herhalde açmadım bir de buradan deneyeyim Kusura bakmayın bir de şuradan deneyeyim Ondan sonra Huzurlarınızdan ayrılayım <gülüyor> Kardeşlerim, çok enteresan bir yer. Cidden çok enteran bir yer. Çanakkale. Bir göz atmayı Allahü Teala nasip buyursun. Sizleri en emin olan Allahü Teala'ya emanet ediyorum. İnşallah orada görüşmek ümidiyle hakkınızı helal edin. Biraz rahatsızım ve mutlaka bu yayın yapmamız lazım diye yayını yaptık. Sürçülü ihsan ettik hem de bol bol. Hepiniz Allah'a emanet olun. Celle Celaluhu. Şehitlerimizin ruhu için ve daha önce de biliyorsunuz ondan fazla şehidimiz vardı. Orada tam şehitlikten çıktık. Şehit haberleri geldi. Helikopter kazası haberi geldi. Sonra diğer haberler geldi. Rabbimiz Celle.